Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. A. Kur'an'ın ezberlenmesi. Hazreti Peygamber'in bütün Kur'an'ı ezberlemiş bulunduğu hem ayette zikredilen ilahi vaadin zorunlu bir gereği olarak görülmekte hem de onun namazlarda ve namazların dışında münasebet düştükçe sayfalarca Kur'an'ı rahatça ezbere okumuş olduğu vakasından bu tarihi gerçekten anlaşılmaktadır. Resulullah en azından Kur'an nazil olmaya başladığı senelerde okuma yazma bilmiyordu. Ümmiydi. Bu sebeple onun ezberlemesi yazılı bir metni değil, Cebrail'in getirdiği vahyi okuyarak gerçekleşmiştir. Sağlam rivayetler birçok sahabinin Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş bulunduklarını ifade etmektedir. 4 Halife Talha, Saad, Abdullah bin Mes'ud, Huzeyfe, Salim, Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zübeyir, Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Ubade bin Samit, Muaz, Übey bunların meşhurlarıdır. Sahabeden günümüze kadar ümmet içinde Kur'an'ı dini bir görev ve ibadet şuuruyla baştan sona ezberleyenlerin ve Musaf'ı hiç yüzüne bakmadan başından sonuna kadar okuyabilenlerin sayısı her dönemde artış kaydetmiştir. B. Mukabele Arza Sahih hadislerden anlaşıldığına göre Kur'an nazil olurken her Ramazan ayında Hz. Peygamber onu Cebrail'e okumuştur. Bu karşılıklı okuma dinleme işi arza, mukabele her Ramazan'da bir kere Hz. Peygamber'in hayatının son Ramazan'ında ise iki defa gerçekleşmiştir. Bunun yanında Resulullah, güzel Kur'an okuyan bazı sahabilere onu okutarak dinlemiştir. Ayrıca daha Mekke devrinden başlamak üzere sahabe yazdıkları veya ezberledikleri Kur'an ayetlerini birbirlerine okumuş ve öğretmişler, üzerinde müzakereler yapmışlardır. C. Kur'an'ın yazıya geçirilmesi Resulullah okuma yazma bilmemekle beraber yazının metnik korumadaki rolünü bildiği için ilk inen ayetlerden başlamak üzere Kur'an'ın bütününü vahiy katiplerine kendi huzurunda o zaman elde bulunan ve üzerine yazı yazmak mümkün olan birçok malzemeye yazdırmıştır. Bu katiplerin sayısı hakkındaki farklı rivayetler rakamı 40'a kadar çıkarmaktadır. Hazreti Peygamber'in zamanında ve huzurunda Kur'an'ın tamamı yazılmış olmakla beraber, dağınık malzeme onun döneminde tek bir ciltte toplanıp musaf haline getirilmemiştir. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. C. 1 Sure ve ayetlerin geliş zamanlarıyla musaftaki sıralama aynı değildir. Allah, Peygamberine ayetlerin ve aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı tespite göre, surelerin ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de bildirmiştir. Ayet ve surelerin gelişi, o sırada yaşayan ve Kur'an'a muhatap olan fertlerin ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarına göre olmuştur. Nihai sıralama ise, bütün ümmeti, nesilleri ve insanlığı ilgilendirdiğinden, zamanı gelince evrensel duruma ve ihtiyaca göre bu da yapılmıştır. C-2 Ayetler her zaman sureleri tamamlayarak gelmemiş, ihtiyaca ve duruma göre farklı surelere ait ayetlerin peş peşe geldiği de olmuştur. Bu sebeple geliş sona ermedikçe, Kur'an'ı nihai sıralamaya göre bir kitap ve cilt şekline sokmak mümkün değildi. C. 3 Kur'an'ın nüzulü yaklaşık 23 yıllık bir süre içinde tamamlandıktan sonra, Hz. Peygamber çok az, iki aydan biraz fazla veya bundan daha az yaşamış, bildiği ve bildirdiği sıralamayı yapıp, kitabı musaf haline getirmeye vakit ve imkan bulamamış, bunu kendisinden sonra gelenlere, halife, ümmete bırakmıştır. D. Musaflaştırma Faaliyeti Hicri, 633 yılında sahte peygamber Müseylime'ye karşı yapılan Yemame Savaşı'nda şehit düşen çok sayıda Müslüman arasında, sayısı yüzlerle ifade edilen Kur'an hafızı ve okuyucusu bulunuyordu. Hazreti Ömer bu durumu görünce, Hazreti Peygamber hayattayken Kur'an'ı yazmış, öğrenmiş, ezberlemiş olan kimselerin azalması halinde, musaflaştırma, nihai sıralamaya göre tertip edip, yeniden yazarak bir ciltlik kitap haline getirme işinin zorlaşacağını düşündü. Bu işin bir an önce yapılması için halifeye başvurdu. Bundan sonrasını musaflaştırma görevini üstlenen Zeyd bin Sabit şöyle anlatır. Yemame'de verilen kayıptan sonra Ebu Bekir beni çağırdı. Ömer bin Hattab da yanındaydı. Sözü Ebu Bekir açtı. Ömer bana geldi ve Yemame Savaşı'nda birçok Kur'an hafızını kaybettik. Buna benzer durumlarda daha birçok hafızı kaybetmemizden ve bu sebeple de ''Hafızalardaki Kur'an'ın birçoğunun kaybolup gitmesinden korkuyorum ve Kur'an'ın derlenmesini, cem edilmesini emretmenizi uygun görüyorum.'' dedi. Ben kendisine, ''Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsın?'' dedim. ''Vallahi bu hayırlı bir iştir.'' cevabını verdi ve bu talebini ısrarla tekrarladı. Sonunda Allah'ın lütfuyla bu teklif gönlüme yattı ve bu konuda onun gibi düşünmeye başladım. Zeyd'e hitaben sen akıllı ve genç bir insansın. Seni hiçbir şeyle suçlayamayız. Sana güvenimiz tamdır. Ayrıca sen Resulullah içinde vahyi yazıyordun. Artık Kur'an'ı ona ait yazılı malzemeleri ve ezberleri araştırıp bir araya getir. Zeyd anlatmaya devam ediyor. Vallahi Dağlardan birini yerinden kaldırıp taşımamı isteselerdi, bana Kur'an'ı derleme teklifinden daha ağır gelmezdi. Benim cevabımla konuşma şöyle sürdü. Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız? Vallahi bu hayırlı bir iştir. Ebu Bekir bana teklifini tekrarladı durdu. Sonunda ikisinin gönlüne ve kafasına yatan iş, Allah'ın lütfuyla benim de gönlüme yattı kurma dallarının uygun yerlerinden, düz taşlardan ve insanların hafızalarından toplamak üzere Kur'an'ı araştırmaya koyuldum. Bu suretle derlenmiş olan sayfalar vefatına kadar Ebu Bekir'in yanındaydı. Sonra hayatı boyunca Ömer'in yanında kaldı. Sonra da onun kızı Hafsa'nın yanında koruma altına alındı. Hazreti Ebu Bekir'in talimatı uyarınca Zeyd bin Sabit, İnsanların yazılı veya ezberden getirdikleri Kur'an parçalarını şu şartlarda kabul etmiştir. A. İlgili şahıs onu Resulullah'ın huzurunda yazmış olacak. B. Buna dair iki şahit getirecek. C. Genel olarak halkın ezberlediği ve bildiğine uygun bulunacak. Zeyd bin Sabit hem Kur'an hafızı hem de Hz. Peygamber'in vahiy kâtiplerinden biriydi. Hz. Peygamber zamanında yazdırılan Kur'an sayfaları da, Kur'an'ın yazılı olduğu malzeme elinin altında bulunuyordu. Bu malzeme ve bilgiye dayanarak, Kur'an'ı derleyip musaf tertibinde yazması mümkün olduğu halde, halkın hafızasındaki ve ellerindeki malzemeye başvurması, karşılaştırma yapması ve ittifak hasıl olduktan sonra, kaydetmesi hem korumaya yönelik bir ihtiyattır hem de ileriye dönük ihtilafları ve iddiaları önleme amacı gütmektedir. Abdullah bin Mesud'un teklifiyle Musaf adı verilen bu nüsa şüpheye yer bırakmayacak ölçüde titizlikle toplanmış, tertiplenmiş, yazılmış ve ileride açıklanacak olan yedi harfi ihtiva etmiş bulunuyordu. Bu nüsa da Musaf, ayetler, geliş sırasına göre değil Resulullah'ın bildirdiği nihai sıralamaya göre ve ait oldukları surelere yazılmıştır Sevgili dinleyenler Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımız bugünlük sona erdi Yarın yine kaldığımız yerden devam etmek üzere selametle kalın